231, numaralı konu, Ömer'in Said ile karısı Fatıma'ya verdiği eziyet ve peygamberin duası ile Ömer'in Müslüman olması, evet, Ömer kılıcını kuşanarak gitti, Beni Zühre kabilesinden bir kişi ona rastladı ve, ey Ömer, nereye gidiyorsun, diye sordu, Ömer, Muhammed'i öldürmek istiyorum, deyince, adam, sen Muhammed'i öldürdüğün takdirde Beni Haşim ve Beni Zühre'den nasıl emin olabilirsin, dedi, Ömer, bakıyorum, sen de sapıtmış, dinini terk etmişsin, dedi, adam, sana bundan dağılır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 etmişse Müslüman olup, Hazreti Peygamber'e tabi olacaktır, eğer başka bir niyetle gelmişse onu öldürmek bize gayet kolay gelir, dedi. Allah'ın Resulü evdeydi, ona vahiy geliyordu, Ömer'in geldiğini görünce kılıcının kayışını tuttu ve, ey Ömer, bu küfürden vazgeçmeyecek misiniz, yoksa Allah Velid bin Muayir hakkında indirdiği zillet ve azabı sana da mı indirsin, ey Allah'ım, bu, Ömer bin Hattab'dır, ey Allah'ım, dini Ömer bin Hattab'la aziz kıl, buyurdu, Hazreti Ömer, Resulü Allah'ın bu sözlerini dinledikten sonra ben senin Allah'ın Rasulü olduğuna şahidlik ederim dedi ve Müslüman oldu ve ey Allah'ın Rasulü Kabe'ye gidelim dedi.